Günaydın, Bir Dolap Kitaba hoş geldiniz. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, anlatacağım kitap bir kamyonetin kasasında başlıyor. <gülüyor> Oradan gireyim. Adı Damdaki Kedi. Ee, Grazia Cavatta tarafından yazılmış ee, bu kitap. Ee, Donata Pizzato tarafından resimlenmiş. Ve Mine Özgün Romandini tarafından da İtalyanca aslından çevrilmiş. Final e, kültür sanat yayınları tarafından da Türkçesi yayınlandı. E, Damdaki kedi e, dediğim gibi bir kamyonetin kasasında başlıyor. E, kedi yavruları, bir çiftlikte doğmuş kedi yavruları yeterince büyüyünce şehirde yaşayan e, işte çiftlik sahibinin torununa armağan olarak gidiyorlar. Fakat bizim e, kedimiz e, kutusundan çıkıyor kamyonet yolda giderken sağa sola bakınıyor işte kenarından sarkıyor filan ve derken işte bir an kamyonet bir çukura girince de kasadan fırlayıp oh. düşüyor. Evet yani gerçekten Kedi'yi merak öldürdü lafını. E, <gülüyor> evet yani korkunç bir şekilde başlıyor onun hayatı açısından düşünecek olursak bizim öykümüz. Ee, Tabi hani ne yapacağını düşünüyor. Annesi ona zamanda bir sürü öğüt vermişti. İşte ağaca çık zor durumda kalırsan şöyle yap işte böyle yap bir sürü şey öğretmiş annesi ona ama hani ilk defa gerçekten yapmak zorunda bütün bunları. Ve oraya buraya koşturuyor. Bir takım evlerin içinde, köyde büyüyen bir kedi için çok fazla ev var. İlginç bir biçimde her avlunun, her evin avlusunda bir köpek var falan böyle bir durum. Biz de bunu burada yaşıyoruz şu anda tabii. O da ayrı. Ağaçları tırmanamıyor dolayısıyla. Çünkü ağaçların çevresinde köpek kokuları var. Derken dolanıyor, ediyor. İşte oraya gidiyor, buraya gidiyor. Kamyoneti tabii yakalayamıyor. Yani onun peşinden de koşmak istiyor. Ne yapacağını bilemez bir haldeyken işte ağaç kokusu alıyor yine tanıdık bir ağaç kokusu ama bir gidip bakıyor yeni kesilmiş odunlar odunlardan bir yığın var onlara tırmanıyor abi bakıyor odunlara tırmanınca bir dama ulaşıyor dama çıkıyor bari diyor geceyi burada geçireyim uyuyor sabah bir kalkıyor odunlar yok damda bizim kedimiz ee, böyle hani işte metal plakalar kiremitler filan ee, damın kenarına kadar geliyor şöyle aşağı bir bakıyor uuu başı dönüyor çok fena çünkü yüksekten korkan bir kediymiş meğer bir kedi için olmaması gereken bir şey. Evet, atla atlayamıyor bir türlü ve hani o köydeyken kardeşleriyle de hani oyun oynarlarken bir türlü ağaca çıkamazmış. Çıksa inemezmiş. Zaten hani böyle bir geçmiş varmış. Yüksekten korkan bir kedi damda mahsur kalıyor sonuçta. Ve başlıyor miyavlamaya. <gülüyor> Damdaki kedi. Kitabın Damdaki adı. kedi. Yani e, hikaye bundan sonra hep damda mı geçiyor yoksa? E, hani şu tek me mekanlı filmler vardır ya çok zordur ha, çekmesi çok ama çok heyecanlı şey. olur. Onun gibi birazcık. E, kedimiz damda miyavlamaya başlıyor. O miyavladıkça tabii e, insanlar onun sesini duyuyorlar sonuçta. O miyavladıkça bütün semt onu dinlemeye başlıyor. En başta çok fazla sıkıntı yok ama Martina adlı bir e, karakterimiz var. Asıl karakterimiz Martina ve onun arkadaşı arkadaşı Celeste diye okunur herhalde. Celeste diyesim geliyor. Ben Celeste demeye devam edeyim. E, o e, ikisi de duyuyorlar ve Martina ile Celeste arasında başka bir hikaye var. Birazcık da oradan onları anlatayım. Martina o gün bir kedi resmi yapıyor okulda. Hı hı. Bir siyam kedisi. Arkadaşı da diyor ki Aa sen durup dururken niye kedi resmi yapıyorsun? O işte bir teyzemin evinde bir kediye rastladım da falan filan. Yani köpekler dururken kediler mi diyor Celeste? Yani ne alakası var? Celeste'nin bu arada Arthur diye bir köpeği var. Daha doğrusu köpek projesi var. Nasıl yani? <gülüyor> bir köpek sahibi olmak istiyor. Ona göre köpek en önemli yani kedi gibi değil köpekler. Köpekler muhteşem hayvanlar falan ve köpeğe sahip olun. Bir köpeğe sahip olmak ya istiyor. Adı Arturo'la. Köpek yokken olan. Adı, adı var ama değil mi? O yüzden bir köpek projesine sahip. <gülüyor> ee, ve e, bu e, bunun için çok çaba harcamış. Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış bir köpeğe sahip olmak üzere. E, bulaşıkları yıkamış, yatağını toplamış. Yani yapılması gereken her şeyi yapmış. Ve tam onları ikna ettiğinde kardeşi doğmuş. Aa. Dolayısıyla Arthur'un gelmesi birkaç yıl en azından e, ertelenmiş. Hepsinin adını Arthur koysaymış. <gülüyor> Değil ama yani hatta. O yüzden de çok öfkeli Celeste. Ve e, arkadaşının da yani Martina da onun duygusunu paylaşıyor belli ki. Hani onu, a, ona bu konuda eşlik ediyor. Ama birdenbire kedi resmi çizmeye başlıyor Celeste ne oluyor falan diyor. Bu arada işte bunun üzerine kedinin sesini duyuyorlar. Evlerine dönerken okuldan. Ve Martina diyor ki bu çok üzgün bir kedi. Celeste diyor ki nereden anlıyor canım üzgün olduğunu kedi işte filan diyor ama Martina anlıyor çünkü Martina da yakın zamanda babasını kaybetmiş Hı -hı. Ee, ve hani bir şekilde kendi duygusunun bir yansımasını buluyor kedinin Hı -hı. sesinde. Damdaki kedinin sesinde. Ama kedinin nerede olduğunu bir türlü bulamıyor. Semtteki hiç kimse bulamıyor. Kedi bütün gece miyavlıyor. Hiç kimseyi uyutmuyor. Fakat kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Herkes öfkeli lanet olası kedi filan diye dolaşıyorlar. Ee, fakat... <gülüyor> Bir şekilde kedinin nerede olduğunu bulamıyorlar. Kimin kedisi olduğunu bulamıyorlar. Bu kedinin niye miyavlıyor anlayamıyorlar. Fakat bir tek Martina onunla o empati kurabilen ve onu, onun zor durumda olduğunu anlayabilen kişi oluyor. Hı hı. Herkes öfkesine çünkü hani öfkesiyle düşünüyor herkes kedi hakkında. Bir tek Martina başka türlü düşünüyor. Annesi bile en başta öfkeli düşünüyor Martina'nın. Ee, Tabi Celeste e, onun bu miyavlayıp duran kediye e, bu kadar ilgi göstermesinden çok rahatsız. Yani hatta dalga geçmeye başlıyor onunla filan. Ama Martina e, ile aralarındaki arkadaşlıkları arasındaki çatlaklar da burada ortaya çıkmaya başlıyor. E, kedinin miyavlaması o kadar uzun süre ki yani 3 gün, 4 gün ya günler geçiyor bu arada. E, fakat bir türlü kedinin yeri tespit edilemiyor. E, bu arada e, Celeste köpeği için, köpek projesi için köpek projesi olan Arthur için Ceket örüyor. <gülüyor> ee, bir gün bunlardan konuşurlarken işte o elinde örgü ceket örer, örken Martina ne yapıyorsun diyor. İşte Arthur için ceket örüyorum falan diyor. <gülüyor> Peki sen ne yapıyorsun diyor. Martina'nın da elinde semt plan var. Bir tane plan hazırlamış. Kedinin yerini tespit etmeye çalışıyorum diyor. Celeste bunu eleştiriyor çok ağır yani. Hani ne yapıyorsun senden? Çünkü o kötü kedi değil. Bir de herkes öfkeli falan. <gülüyor> ee, Martin'e da diyor ki hayali bir köpek için ceket örmekten daha iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte bu arkadaşlıkları çatırlıyor bayağı yani. Artık hani <gülüyor> Ee, ve o gün şans eseri kedinin yerini tespit ediyorlar tam Martina ev, kendi evlerine çok yakın bir noktada olduğunu zaten anlamış hı hı. Ee, ve muhtemelen aşağıda işte bay bilmem ki unuttum adını onun garajının da olduğunu varsayıyordu garajın çatısında kediyi görüyorlar hı. ve kediye nasıl yardım edeceklerini bulmaya çalışıyorlar gidip işte e, garajın sahibini diyorlar ki sizin acaba kediniz olabilir mi adam hayır diyor kedim yok garajınızda olabilir mi yok girebileceği hiçbir yerde yok bir kedi. O sırada oradan geçenler ne sizin kedinizin falan mahalleli birden. <gülüyor> Çünkü o kadar rahatsızlar ki kediden. O zaman kurtarın o kediyi falan damda olduğunu görüyorlar Hı -hı. bir şekilde. E, fakat tabi yine kurtaramıyorlar kediyi. Bu arada arkadaşlıkları dediğim gibi onların sarsılıyor yani bir yandan. Hani bir yandan hem birbirlerine tutunmaya çalışıyorlar Martin ailesiyle Hem de bir yandan arkadaşlıkları sarsılıyor. Bu arada kedi bir haftadır damda ve ağlıyor. Aç susuz en sonunda çiğ çiğ biriktiğini, e, o metal şeylerin hı hı. çiğ suyu biriktiğini ve o suyu içebileceğini keşfetmiş durumda. Hayatta kalmanın yollarını arıyor. Ara ara atlamayı deniyor falan Günlerden bir gün e, bir güvercin geliyor. Dama. E, sen niye ağlayıp duruyorsun diyor. Senin yüzünden kimse uyumadı. Bak kertenkeleler bile birden bu uyku uyumadı. Sen niye ağlayıp duruyorsun? Ağlayamayacak mıyım ben falan de, Hani de güvercini yakalamaya çalışıyor. O kadar aç ki. Onu zaten pişmiş olarak görüyor. Eee... Ne terbiyesiz kedisin. Seninle konuşmaya gelenleri yemeye çalışıyorsun diyor mesela güvercin. Sonra e, güvercin kedinin derdini anlıyor. Yani atla git diyor çünkü ona. Ya. Atla git ve başka yer ağla. Niye burada ağlıyorsun? Ondan işte at diyemadığını anlatınca karnını tutarak gülmeye başlıyor güvercin. Tabii yüksekten korkan bir kedi fikrini. Fakat e, hem onu ikna etmeye, atlaması için ikna etmeye çalışmaya başlıyor. Hem de bir yandan ona ufak ufak yiyecek taşıyor. İşte ne bileyim bir köpeğin mama e, kabından aşırdığı bir kemik biçimli bisküvi. Yani böyle ufak ufak şeyler aşırıp getirmeye başlıyor. Bu şekilde gerçekten de direniyor ve bu arada e, kedinin e, hayatta kalma mücadelesi içinde kendisine uyguladığı psikolojik telkin yöntemlerini filan da görüyorsun. Yani işte su bulmayı başarınca evet burada yaşamayı başarabilirim, avlanabilirim diyor. İşte güvercini avlayamıyor, kertenkeleyi avlayamıyor, çekirgeyi avlayamıyor ama güvercin ona yiyecek getirince evet olacak bu iş, dayanabilirim. Hani kendini o durumu. Hem durumla yüzleşiyor, hı hı. E, yükseklik korkusuyla yüzleşiyor, damda mahsur kaldığı bilgisiyle bir yüzleşiyor falan. Bir tamam de Atlayamıyor ama bir yandan da orada nasıl hayatta kalabileceğine dair hı hı. çeşitli çözümler üretmeye çalışıyor. Yani müthiş bir mücadele var aslında evet. orada. Yani çok hani komik geliyor bize ama çok büyük bir mücadele aslında bu. Bu arada Martina e, evinden kediye yiyecek göndermiyor. Hani medipekler yağıyor e, şeyden evet. Kedinin yanına. işte yiyecekler atıyor ona. Onu şey, o şekilde hayat tutmaya çalışıyor. Bu arada güvercin sürekli... Birisi de gelip merdiven dayamıyor mu? Deniyorlar. Değil deneniyor değiller. Ama başlarına gelmedik kalmıyor. Yani olmuyor. Ha, bir türlü kurtaramıyorlar. Bir olay Olaylar birbirine giriyor ve hani bu daha kitabın başı. <gülüyor> tamam mı? Yani daha kitabın başındayız. Kitap boyunca işte kedinin hayatta kalma, korkusuyla yüzleşme, korkusunu yenme mücadelesi, güvercinin ona bir yandan tabii hani... Ee, destek olurken bir yandan çok hani acımasız bir alaycılığı da var tabii filan. Ee, bunlar e, Martin ile Celestin e, arasındaki e, ilişkinin yani sarsın evet. sarsılması, sallanması, çalkalanması hani gidiş gelişleri. Ve kendi ve kendisinin çektiği acıyla yüzleşmesi, babasının kaybıyla. Çünkü kedinin ağlamaları aslında Hı -hı. onun için kendi acısının yansıması Hı -hı. bir yandan ve bununla yüzleşmesi. Celestin bu durumu daha iyi kavraması o empatiyi kurması müthiş kardeş yüz... kıskançlığı da ka var Celestin var tabii yani orada var diğer Hı. arkadaşlar vesaire yani son derece aslında ne çok şey var içindeki e, grift e, duygularla yüzleşmek üzerine korkularla yüzleşmek üzerine arkadaşlık üzerine e, müthiş bir macera aslında ve çok tatlı anlatıyor Gracia çok tatlı tatlı anlatıyor yani çok basit anlatıyor bir de üstelik o yüzden de çok güzel bir kitap. Final Kültür Yayınlarından çıkan Damdaki Kedi. bu kediyi tabii arma, yani kediyi <gülüyor> <Kediye>. <gülüyor> Hayır, kedi değil. Bu kitabı armağan edeceğiz. E bizolarkitap.com'da ilgili sayfaya yorum bırakabilirsiniz. Şimdi bir müzik arası verelim mi? Evet, Aristokrat Kediler filminden bir şarkı çalalım. Tamıs O'Malley çalıyoruz. Sonra devam edeceğiz. I like the chicha chicharoni like they make it home Or a healthy fish with a big backbone. I'm Abraham DeLacy, <laughs> Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley the alley cat, I've got that wonderlust. Gotta walk the scene, gotta kick up highway dust. Feel the grass that's green Gotta strut them city streets showing off my clad. Yeah Tellin' my friends of the social elite Or some cute cat I happen to meet That I am Abraham de Lacy Giuseppe Casey Thomas O'Malley Mally the alley cat <laughs> Monsieur, your name seems to cover all of Europe well, Of course, I'm the only cat of my kind I'm king of the highway Prince of the boulevard Duke of the avant-garde The world is my backyard So if you're going my way That's the road you want to seek. Calcutta to Rome, her home sweet home in Paris. Monofiki, you all. Oh, boy, an alley cat. Shh, shh, listen. I only got myself and this big old world. But I sip that cup of life with my fingers curled. I don't worry what road to take. I don't have to think of that. Whatever I take is the road I make. It's the road of life. Make no mistake for me. Yeah, Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley, the alley cat. That's right. And I'm very proud of that. Hangi kitapla devam ediyoruz? E, Erik Karl'ın yazıp resimlediği Huysuz Uğur Böceği ile Hı -hı. devam ediyoruz. E, kural Dışı Çocuk'tan çıktı. Türkçesi de Güne ait. E, günlerden bir gün. Sabah güneş doğuyor. Üzeri yaprak bitleri kaynayan bir yaprağa bir Uğur Böceği gelip konuyor sol taraftan. Ee, Sevecen Uğur Böceği bu. Hı hı. Ama aynı anda sağ tarafta Huysuz Uğur Böceği de gelip konuyor. Ve e, Sevecen e, ona günaydın de, de, dese de işte bitleri paylaşabiliriz dese de Huysuz Uğur Böceği e, adı üstünde Huysuz e, git buradan diyor. Bunların hepsini ben yiyeceğim diyor. E, ve e, yoksa benim için yaprak, bit, yaprak bitleri için benimle kavga mı etmek istiyorsun diyor Sevecen Uğur Böceği. Ee, Huysuzur Böceği de e, onun işte böyle aralarında bir tuhaf bir konuşma geçiyor ve e, illa istiyorsan diyor, kavga edebiliriz diyor. Mu ee, Aha, şey, sevecen sevecen diyor. Ee, huysuz mu diyor, sevecen mi diyor? Huysuzur böceği böyle bir tepki beklemiyor ama sonra işte e, birazcık kendine güvenini de kaybediyor. Yani benimle kavga etmek için yeterince büyük değilsin ha. diyor. <gülüyor> Peki o zaman sataşmak için neden daha büyük birini bulmuyorsun diyor. Diğeri de. Bulurum elbette diyor, diyor ve sinirlenip gidiyor. Bundan sonra e, kitabın çok ilginç bir tasarımı var. Böyle sayfaları dilim dilim. E, yani evet her kısa, sayfa kısa, kısacık, bir öncekinden azıcık daha uzun. Evet genişliyor yani daptaracık bir sayfa. Evet, bir kitap ayrıcı kadar bir sayfa var. Evet. Ilk ve e, sol sayfada... E, punto da, yazı puntosu da küçülüyor. Hı. Saat 6'da bir yaban arısıyla karşılaştı diyor. Hey sen kavga etmek ister misin? İlle de istiyorsan diye Hı. yanıt veriyor yaban arısı iğnesini göstererek. E, yok yok sen yeterince büyük değilsin dedi ve oradan hızlı uzaklaştı huysuz böceği. Sağ tarafta o dar Hı. sayfada tepede saat altıyı görüyoruz. E, bir kocaman eşek arısı var. Yanında uğur böceği var. Ee, ve sayfayı çeviriyoruz. Saat 7. Hı hı. Sayfa azıcık genişledi. Genişleyen sayfanın altında e, büyük bir geyik böceği var. Geyik böceğin arkasında güneşi görüyoruz hı hı. yine. Bir önceki sayfada da vardı. Güneşi yeni doğuyor ya. Hı hı. Ee, aralarında yine benzer bir diyalog geçiyor. Ee, ama işte sen yeterince büyük değilsin diyor ruh böceği. Sayfa çeviriyoruz. Zaman ilerliyor. Saat 8. Bu sefer bir peygamber devesi. De Güneş severim. yükseliyor. Yazı puntoları Hı. da büyüyor bu arada. Ve böyle böyle ilerliyor. Güneşin e, yükselişini bu e, kesik sayfalardan takip edebiliyoruz. Hı. Saat 12'de en tepeye geliyor. E, ve tekrar inişe geçiyor. Ve bütün bu e, gün boyunca bir selçeyle, bir ıstakozla e, bir ile giderek hayvanlar Vallahi büyüyor. büyüyor. E, saat 12'de bir boğa yılanı ile karşılaşıyor. E, sırtlan, bir goril e, ve bunlar tabii Erik Carl'ın o kendine özgü resimleriyle hı hı. hayal edin. E, Gergedan artık puntolar büyüdü. Hayvanlar diğer sayfaya taşmaya başladı. Bir fiil Filin hortumun ucunda artık Uğur böceği minicik kalmış. Ama hala benimle kavga edecek Ay, kadar büyük Ay sen yeterince değil. büyük değilsin dedi Vay ve oradan uzaklaştı ve e, bir balinanın karşısına, evet, balinanın karşısına çıkıyor e, ve e, saat artık 5'i çeyrek geçe. E, balinaya kavga etmek ister misin diye soruyor ama hiçbir yanıt almıyor. Uçuyor ilerleyen önce balinanın kendisine Hı -hı. soruyor, yanıt almıyor. Ee, yüzgecin'e soruyor, <gülüyor> yanıt almıyor, uçmaya devam ediyor. Yani sayfalar boyu balina. Balina ve uçuyor hayal. Ee, saat aynı beş buçuk ve hala kavga et etmek ister misin diye soruyor ama balinanın kuyruğuna varana kadar e, hiçbir yanıt alamıyor ve o kuyruk yüzüne hoca bir şaplak indi. <gülüyor> <gülüyor> ve uysuz hurbeye şaplağı yiyince denizin üzerinden savrularak karaya sürüklendi diye devam ediyor <gülüyor> hikaye ve. Tekrar hikayenin başladığı o yaprağa geliyoruz. Ee, Sevecen Uğur Böceği hala o yaprakta. Ee, huysuz Uğur Böceği de geliyor oraya. Aa döndün demek diyor Sevecen. Çok acıkmış olmalısın. Hala yaprak biti var. İstersen akşam yemeğinde yiyebilirsin diyor. Ve teşekkür ederim diyor da. Rica <gülüyor> ederim diyor. Ve e, bütün yaprakları bitlerini yene kadar ee, orada birlikte paylaşıyorlar yemeklerini. Ee, gece oluyor ve gün tamamlanıyor, hikaye de tamamlanıyor. Ee, Müthiş. Evet. Yani Açtırtıl'la tanınır en çok Erik Karl. Orada da çok güzel bir Hı -hı. döngüyü anlatıyordu. Burada da e, bir döngüyü ve e, paylaşmak, huysuzluk, iletişim e, işte Evet, kendini sürü... bilmek, kendini evet. bilmemek. Bir sürü şey var. Evet, Bunun çok... yanında kitabın yani fiziksel özelliklerini de sonuna kadar kullanıyor. Evet saatleri öğretiyor. İşte güneş, günün yükselişi, e, akşam oluş. Yani günün döngüsünü de anlatıyor. Çok oyunlu bir kitap. Çok eğlenceli. Küçük yaş grubundan çocukların keyifli okuyacağını düşünüyorum. Dört artı diye etiketlenmiş kitap. Evet. Benim çok hoşuma gitti evet, okurken. Evet çok etkileyici. E, Tayga'ya da okuduğumda baştan sona eğlenerek dinlemişti o da. Onun da hoşuna gitmişti. E, bugünlük bizim kitaplarımız bu kadar. Şimdi Tayga ne okumuş, ne okumak istiyor? Bakalım ona soralım. Tayga ne okuyalımla devam ediyoruz. Tayga hangi kitabı okuyalım? E, yani... Mesela... Hmm. Bunu okuyalım. Bunu okuyalım. Peki bunun adı Şnörk ve Denizci. Evet. Tamam. Büyülü Fener'den çıkmış bu kitap. Neler var bu kitapta? Ee, bu kitapta denizler var. Hmm. Şnörk kim? Ee, bir yaratık. Şnörk bir yaratık. Ne? Nasıl bir yaratık bu Tayga? Ee, ayakları böyle. Evet perdeli ayakları var. Evet. Hmm. Başka? E, elleri böyle. Evet uzun Burn, kollu. Hı. Burnu var. Burnu var derken neye benziyor o burun? E, Filin burnuna Değil benziyor. Filin ortamına benziyor o burun kocaman. Bir de çok tüylerle kaplı bir yaratık bu. E, Hı -hı. Böyle evet, uzun. Nerede yaşıyor? burada. E, denizin kenarında, bataklığın, denizin, denizle bataklığın kenarındaki... Birleştiği yere yakın bir yerde ki küçük bir kulübede yaşıyor. Kimle yaşıyor Snork? Başka birisiyle yaşamıyor. Ha, yalnız yaşıyor galiba. Evet. O pişirdiği ne? Onu biliyor musun ne pişiriyor? E, deniz bölgesi çorbası. Oo, güzel midir acaba? Güzeldir bence. Sonra ne oluyor? Sonra bakıyor e, Hı -hı. bir tavşan var. O tavşan kapıyı çalıyor gece vakti galiba değil mi? Evet. Ha. Tavşana bak, gelmiş hemen tavşan giriyor eve oturu veriyor öyle. Ama bak burada ne yazıyor biliyor musun? Hı -hı. Ee, kapıyı çaldıktan sonra tavşan demiş ki merhaba ben denizciyim işte fırtına da işte karaya vurdu teknem içeri girebilir miyim diyor? Schnör diyor ki hayır Schnörlerin misafiri olmaz. Aa. <gülüyor> sonra neler oluyor ama tavşan giriyor oturuyor. Kendine bir tas çorba koyuyor. Gördün mü onu da? Evet. Oo, sonra niye döküyor ama? Dökmüyor. Çorbasını içtikten sonra tavşan ona en heyecanlı maceralarını anlatmaya başlıyor. Şinörk işte de dinlemek istemediği halde ve zaten maceradan hiç hoşlanmazmış Anlatırken de işte elindeki kaşığı o tabağı falan kullanıyor. Böyle anlatırken anlatmasına yardımcı malzemeler olarak kullanıyor. Bilmem mesela onu tekneymiş gibi davranıyor tabağına. Ve bir sürü macera anlatıyor. İşe baksan Ama Şinörk hiç de işte macera dinlemek istemiyor. Niye böyle görünüyor? Çünkü bir girdap mı oluyordu? Neydi? Kasırgalar, hortumlar onlardan bahsediyor. Denizlerde karşılaştığı e, şeylerden maceralardan bahsediyor. Böyle diyor. Evet. Böyle. Hı -hı. Tabağını yapıyor. Evet. Tabağa şapka gibi kafasına koymuş. Sonra ama uyku vakti geliyor. Şinörkün rüyalarına bak. Evet neler oluyor rüyalarında Şinörkün? Kale yapıyor. Evet kumdan kale yapıyor. Bak denize açılmış. Şinörk hiç evini terk etmediği halde rüyasında denize açılmış. Baksana burada çiçek topluyor bambaşka bir yerde. Aa şurada ne oluyor? S Sen söyle. Yunuslarla birlikte sörf yunus, şey, yapıyor. Şinörkün etrafında yunuslar atlıyor. Burada da baksana. Maymunlarla dalda sallanıyor. Ama yanardağa oturmuş, değil mi? Eh, öyle bir tepenin üstüne oturmuş ama yanardağ mı bilmiyorum. Sonra bir bakıyor, tavşan yok. Ve ne yapıyor? Eyalkan de işte böyle kim var? Tavşan işte teknesine atlamış. Oradan uzaklaşırken Şinok fark ediyor ve maceralarının devamını Tabii dinlemek için. Bunu? gidiyor denize. Çünkü onun teknesi yok. Hiçbir şey yok. O da evindeki küveti çıkartıp onunla denize açılıyor. Bak, bak odaya. Evet. Sanki şey tavşanın anlattığı maceraları da birer birer yaşamaya başlıyor sanki değil mi Şinörd? Evet. Girdapa bak. Oo, evet. Girdapa kapılıyor Şinörd. Havalanıyor ve sonra niye deniz canavarı kendini buraya saklamış? O kendini saklamamış. Dalganın içinden çıkıyor. Bak kollarını uzatmış. Denizin içinden, dalganın içinden belki de kendini saklamış. Doğru söylüyorsun. Bilmiyorum ki. Ee, Sonra Sinurk bir ne? adaya düşüyor. Bak şu deniz canavarı kankamı ıı, koyuyor. Çorba kasesinin peşindeymiş meğer. Niye? Ya yani işte öyle çizmişler bilmiyorum. Abi bakıyor. Kim var orada? Tabii. Evet tavşanın bulunduğu adaya gitmiş. Böylece tekrar buluşuyorlar ve şuraya bak. Ne Birlikte mi? ne çok macera yaşamışlar. Baksana Taygı'cım bu ne? Balona binmişler. Evet bak burada ne yapmışlar? Deveye binmiş. Evet bak küveti bu sefer kızak gibi kullanmışlar. Buzlardan kayıyorlar. Bir sürü de macera yaşamışlar. Şinörkün hayatı ne kadar değişti değil mi kitabın evet. sonunda? Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.